tahr Kainat Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu tayyibelerine, eline, ashabına, bütün peygamberan-ı yızan, evliyayı, kiram, mümin-i müminat, müslüm-i müslümat, kârab ve din kardeşlerimizin ruhuna, hele sevgili annelerimiz, sevgili babalarımız, Akrabayı taliu kalpimizden ahdete iktihar edenlerin ruhuna Dağlar başında kalmış, hakile yük olmuş işaret olan bir taşı da kalmamış Bir Fatiha için boyun büken din kardeşlerimizin de ruhuna Zalillahi Teala Fatiha Tezekkir fe inne zikrâ temta'u'l-mü'minîn Sıdakallâhu'l-azîm ve bella rasûlühün nebdî'l-kerîm Hak Celle ve Alâ hasratları kuran hakiminde Hakîminde, Kur'an-ı şu ayeti Celîle-i Cemîlesinde ne buyuruyor? Estağfirullah, Bismillah. Tezekkir. Fena zikrata olmeyin. Ya Muhammed, sen vazgeç nasiyatı. Min olanlara mentaat verir. Müminlerin kulağı üç gün vazgeç duymazsa kalbi kararmaya başlar. Peygamberimiz üç günü geçirmez derdi. Mihrabe Ali nereden? sahabeyi kirama bağız verirdi. Allah da böyle ayetler gönderirdi. Mümin olanlara menfaat verir vaz, <gülüyor> imanı olanlara. Bunu iyi biliyorsunuz ki münafık olanlara da zarar verir vaz. Münafıklar karışık olarak müminlerle Allah'ın rahmeti, ekinlere hayat verdiği gibi o çakır. Tikenine niye de hayat verir? Onların da tikeni büyülür. Estağfirullah, Bismillah. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا يُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Hakk'a mümin olanlara Allah tarif ediyor. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِذَا ذُكِرَ ve وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Müminlerin yanında Allah, Allah diye zikredildi mi, kalbi haşyatullah'tan, Allah korkusundan titremeye başlar. Zikrediler de, edilir de, hiç kalbinin haberi olmazsa, fayda görmüş değil, rahmet ürmeyen tarla gibi. Lakin Allah zikredildi de, kalbi yerinden oynamaya gelirse, o zaman Halik-i Zülcelal Hakk'a mümin bu kimse, hepimiz birden. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Celle Celaluhu, Ammane Vâlihu ve La ilahe Zikrullah şefaul gülüb. Kalben zikir, kalbin şifası kardeşlerim. Yani nasıl dersen <gülüyor> nasıl ilaçlar, şuruplar, karnın ağrısının, midenin ağrısının, übreklerin sızlamasının, <gülüyor> şifası oluyor kaç damla damlattı da işimi kesiliyor zikrullah şurubunu da kul kullananlar kalbindeki hırsı tamağı fuhudu adavatı, keni, huzur riayi, sümayi hıkıdı öyle akla zeminelerin kalkmasına Bismillah olur kardeşlerim İlla e, lisanıyla bir zikir alır ee, evradı, eskarı okuduktan sonra Allah, Allah, Allah böyle Allah, Allah, Allah, Allah deyip geçirmez. Yani bu Allah dedikse Allah'ın kudretini, azamatını tefekkür eder. Uzatı uzatı okursa böyle olur. Yok, kısa kısa böyle Allah, Allah, Allah deyse kalbi etmez. Dilin Allah'tır. <gülüyor> Kulağını da kalbine verirsin, kalbine verir, kalbin zikrini de düşünmeye başlar. Böyle Mevla'yı zikrederken, yani, üstazımız der ki bu zikrullah ateştir. Kaldeki olan kötü ahlakları yakar. Yalnız kalbi ısınmaya başlar. Bu kardeşlerimizin içinde öyle olan olur. Haber verdiğim hepsini ölmeden evvel de kardeşlerimiz dursunlar. <gülüyor> <gülüyor> Efendimiz diyor ki iki üç odunla e, bir halgını kaynatalmazsın. Ancak ısınır. Ne yapacaksın? Biraz daha celal alacaksın. Bin çekiyorsan iki bin ama kendi elimle değil, tarif eden halifenin emriyle hareket edeceksin. Biraz daha yukarıya çıktı, Allah, Allah dedin mi? ki su ateş gibi olmuş ya, daha kaynamıyor. Geçen, dün bir kardeşimiz geldi, kalbim diyor, böyle yanıyor, ruhum da yanıyor. E, gelme istiyoruz iki biraz daha altına odun vurmak istiyor iki, üç daha odun attım da dört bin, beş bin açıttın mı baksan ki kalp yerinde duramıyor Allah, Allah diyor o halkının kaynadığı gibi kaynamaya başlıyor. Ama böyle yerinde sayarsa benim gibi durur, yatır yerinde olmaz bu. O mutlaka harekete geçilmek lazım. Efendimiz Sultanımız diyor ki, bir hava gazının üzerine cezveyi korsun, bir solukta cip cip cip cip hemen başlar. Bir, kaç dağıyla sonra. O cip cip diyenler, kalp, ruh, sır, hafa, ehfa, düşteki bu beş madde tahammül edemez, zikre dayanamaz. Başlar kalp. De, bunlar e, hı, hı, hı, hı, hı, hı, başlamaya. Biraz daha çok durdun mu, kaynar ama hayat dışarıya dökülür. Ne yapalım ya? Umir cezbede kaynatmayalım diyor. Bir halkın kadar kalbimizi geniş tutalım, kaynasın, içinde kalsın diyor. Dışarıdan kimsenin haberi bile olmasın. Kayseri'de nede bulunduğumuzsa, Ankara'da nede bulunduğumuzsa, böyle sözlere tahammül edemedikler, Allah, Allah bağırıyorlar. Bu diyor, içeriye alamıyor, diyor geniş tutmuyor kalbini, bu dünyanın yarısı kadar geniş, bir taş şeklinde unutacak, Allah direk sıra kaynayacak, yine içinde kalacak kardeşlerim. Bunun için Rabbimizi bunu zikredenlerin, Allah zikredildi mi, kalbi oynayanların mümini kamil olduğunu, اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُهُ زَادَتُمْ اِمَانَا Allah-u Zül Celal ve Tegaddes Hazretleri kullarımın yanında Kur'an'ı ı Kerim okundun mu imanları artar. Efendim nasıl artar? Kaç tane olur? İman bir teci, iki olmaz. <gülüyor> Adem Aleyhisselam'dan beri iman din bir artık Artıklığı kuvveti artar. Mesela, Sıbbi ve Azzam radıyallahu an Efendimiz, Allah şefaatine nail etsin. Bu sevgilimizin imanını Peygamberimiz kendi zamanındaki 24 bin sahabenin, kendinden sonra gelecek nice kutbu cihanların, kıyamet kutana kadar ne kadar mümin geleceğse, Tartılsa hepsinin imanından ağır gelirdi Ebubekir'in Bekir'in imanı diyor. Böyle kuvvet bulur yavrucuğum. Ve izâ türiyet aleyhim âyat imana, hür zâdetun imâne ve alâ rabbihim yetevekkelûn Allah'a laime tevekkül eder. Neye tevekkül eder? Ayağımda rızgımı ver ya Rabbi. Ben bir yere çalışmam ne demez herkes bir meslek tutar da Allah'ın vereceğine inanır. Tevekkülü tarif eden kitaplar, tarlaya tohumu saçar da bitirmesini, yetirmesini Allah'a tevekkül eder. Evdeki ambardaki gül gibi buğdayı ötürü yazıya yabana atar. bakmak ki ekim böyle kalmış Allah. Allah'a tevekkül bu demek olur yavrum. Sen yanlış anlayıp da Yan yatıp doğru olmaz. Bir misal vereyim buraya. Ömer <gülüyor> Nasuh Bilmen İslamımızın kitabından. Bir adam bir pınarın başında, sevildin başında oturur. Orada hava alıyor, şöyle oturuyor. Bir topal ilki geldi oraya. Bak ah, hikya aklına tozda kırılmış. Bu neden bulur da yer ola diye düşünür Hüseyin. Bir büyük buğa, yani e, sığırların derke, o da gelir su içmeye başlar o pınardan. Yokaldan bir aslan gelir, bir tarafından girince bir tarafından çıkar, oraya düşürür, karşı şeyi buğayı, topar derke imekleyerek vardır. O etten Allah Allah ne kadar rızkı birden veriyor, Allah diyor. Demek ki ben de otursam rızdımı gelecek diyor. Bütün o tamağını, hırsını, buhulünü hepsine atar, ibadete çekilir. Hatiften bir nida gelir, der ki oğlum sen topal dilki gibi olma, sen aslan gibi ol da çalış da senin artığını fakir karayesin ne güzel aklın ölçüsü bu. Onun için diyor, oraya var da böyle diyor. Topal dilkeyi, otur bak, çalış. Çobala, para kazan. İşte fahri kainat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Benim zamanımda fakirler hayırlı, ahir vakitte zenginler hayırlı olacak buyurdu. Aman ya Resulallah, nereye ikisi birbirinden ayrı olacak? benim zamanımda fakirlik çok faydalı. Harbe buyurun dedim mi, de, cihada fakir olanlar tezçe çıkıp geliyor hak meydanına. Çünkü ganimet ne de isteği var kendilerde, yoksuz açık olayacak, bir ilaç olacak. bunun için tez çıkıyor ama zengin olanlar ağır ağır ağlayaraktan, çocuğu arkasına ağlayaraktan böyle çıkıyorlar. Ben biliyorum ki fakirlik benim günümde daha hayırlı. Evet. <gülüyor> Zamanında bir fakir olursa fakir olursa yüz taraftan ona yardım gelirdi. Ahir vakitte bir fakire bir taraftan yardım gelmez. Yani penişan olur. Fakir olanlar kör değerle çalışsın, iyisin, Herkes çalışıyor diye kalbinden itirazlar gelir. Bunun için benim zamanımda fakirler hayırlı diyorum. Ahir vakitte de da insanlar dinini parayla muhafaza edecek şekil gelir. Ben bunları hep bire birer gördüm. Yaşadım, bunun için söylüyorum. 50 seneyi biliyorum bu tarafa doğru. Bir zaman dediler, ailelerin çarları yırtılacak, peçeleri yırtılacak, namusları onların da görünecek dediler. Ee, bazı adamlar suçu tuttu parasıyla evaz su daşta ailesini çıkarmadı kimseye göstermedi Kayseri'nden Ender neler hep böyle yaptılar Onun için dostlarım çalışalım çabalayalım Allah rızası için intağ edelim Bu da size bir okuyacak şey yine açtım dilim ha bile başka tarafa geliyor onu okuyun Abdul Halik ucdi vani kutses sirru'l aziz Allah şefaatine nail et ya Rabbi Evlatlarım size vasiyet ederim diyor. Size vasiyet ediyor. Onların vasiyeti yaşar 1000 sene evvel gitseler aynı vasiyet yerinde durur. Kur'an-ı Kerim 1400 sene evvel geldi, yeniliğini, tazeliğini öyle muhafaza eder. Her gün elhamdülillah okum, Fatiha-i Şerife okum. Bir günde yılkınlık gelmez, okun, böyle oku böyle dat, içi dat dolu hadis Şerifler öyle. Binlerce Mevlûd-i Şerif yazan oldu. Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlüt. Dadını hiç kaçırmaz bir günde on yerde okunsa hepsine dinlen lezzet alır. Böyle büyük zatların, kutlusu ve zatlarının divanı, Yonis'in divanı, Muhammediye kitabı yazıcıoğlu'nun hep insanı okurken okurken aşka kavuşturur. Bunlar aşkla konuşan daima devam eder onun şeyler. Bak da devam ediyor. Evlatlarım, yeni halda edep, yeni halda ilim, edep, tepve üzere olasınız. Yeni halinizde ilim okuyun. Başka müstebden yetiştim. Hiç tanımam onu. Kitabı okumayı biliyorum, yeni yazıyı biliyorum. Büyük İlmahallar Var ee, Hasan Bastı Çantay'ın Umar Nasuh'u Bilmenin Tefsirleri Var Hasan Basri'nin 40 kere 40 hadisi Şerifleri Var Üstazımızın yeni, yeni Yeni Parlak Parlak Kitapları Çıktı Onları Sohbet Kitabı Edip Bilhassa Üstadımız Okunursa Rabıta Kuvvetleşir Yavrucu'nun Onlara da Devam edelim İnşallah Edep, edep bildiğiniz gibi değer bütün tekkelerin üzerinde ah edep, yakamı koyarsanız edep hakkında 45 beş dakika konuşmuşsun Konya'da İbrahim'i bini etenin 18 sene, gütçük ve temas edin çocuklar, duysunlar İbrahim'i bini etenin velih padişahı. Allah şefaatine nail etsin. Bismillahirrahmanirrahim. panalı bir padişah. Günlerde bir gün namın üzerinde pat, kurt bir ses geliyor, ayak sesi. O ses neydi? Sordu pencereyi açtı. Eve yitirdim, deve arıyorum. <gülüyor> Allah Allah! Dive damın üzerinde mi olur, diyor. Dive damın üzerinde mi olur, diyor. Dive damın üzerinde çıkar akıl kabul eder mi? Deli misin sen? Ben de sana diyorum, yatakta horul horul uyumakla Allah'ın rızası bulunur mu? Divenin damın üstünde olmayacağını biliyorsun da, Allah'ın rızası, uykuyla olmayacağını bilmiyor mu? Kalksan da gece namazları, teheccüd namazları kılsan, Allah'a boyun düksen, dizlerini çöksen, gözlerinden döksen, Allah, Allah desen olmaz mı? Sen bir mutfasudan halk olunmadın mı? Bir e, padişah olmakla ne var? Padişahı, alem olmak, bir gurur sevdaymış. Bir veliye bende olmak, cümlede ne alaymış? Bir veliye bende olsam olmaz mı da? tuttum da gittim de, yani yasakta horul horul yakıyor da uzanı uzanı Allah'ınız mı bulacaksın diyor. Geriye geliyor ama hiç uykuda durmuyor ama ibadete de alışkın değil. Abdestliyim de namaz da gireyim diye mi diyor? devşinmiş böyle. Obala kık, kaftanlı. Kırk kaptanlı e, cariye ümünde kırk tane cıngıl zıngı, cıngıl cıngıl gerdanalıkları da aklı arkasında e, tahtına götürüyorlar. Gitmiş oraya oturmuş şişkin ama kalbinde bir acı var gibi çok zoruna gitmiş o söz. erkan devlet böyle toplanınca yara yara bir adam gelmiş rüzgar büyükçe. Kendi başka bir hali var, Selamünaleyküm demiş, padişahın yanına gelmiş. Ya babam ne istiyorsun sen demiş, kimsin sen demiş, ne benim kim olduğumu? E niye geldin, ne istiyorsun? Han'a geldim demiş, han ne demiş, han bu yer işte. Oğlum kafan mı yok bura padişah mı, serayı, hümmayını, deli, deli misin sen demiş, sen mi delisin belki? Burası senden evvel kimin idi, babamın idi, Babamdan evvel dedemin dedemin daha ceddemin idi. Biri gelip biri giden yere hamdiller işte, çoba e, çorabını da dışarıdan çekmiş gözlere, bir aşiret alamına benzeriyor, çıkmış gitmiş ama daha çok içerisinde dağlanmış. Padişah e çok müteessir olmuş bu sözlerden, çıkmış gitmiş. Kim olsa gerek bunlar kardeşim. Efendimiz diyor ki, Ram'ın başından gezen İlyas Aleyhisselam bu gelende Hızır Aleyhisselam'ıdır. Allah bir kulunu irşad etmek isterse Hızır'ını İlyas'ını hep göndermiş işte iznillah. Benim ıslah için geliyor mu görüyor mu bir diyor. Yani bunları gör de ibret al sen diye. ben sizlerden ibret alıyorum. Sen insan diye yani keşke şu halimi... Beğeniyorsanız, bu halim ile sizin gençliğinizi geliyorsanız, üst, üstte de bütün varlığımı verir. Genç. Gençlik, ne diyorsun yavrum gençliği? Gençlerin ibadeti güneş gibi parlayıyor. İhtiyarlıktan sonra ibadetler yıldız gibi anca oluyor. Gençliği boşa salman Allah aşkına, biz çok müteessir olduk. Nefse uymak. Nefse uymak, şeytana uyman. Akrana uymak. Allah dostlarından ayrılmam. Allah dostlarıyla olun. Ondan sonra bir bir, bir ova çıkalım da öyle. İbrahim bin Efebbi de bir şeyi geçsin diye çıktılar ova çıktılar. Ayrı ayrı geliyor böyle düşünceli. İllahi ki atın ehbinde Atın eğerinin kaşı var, o, oradan ses geliyor. İntabâ, ya İbrahim. İntabâ, uyan ya İbrahim. Allahümme, la havle ve la huvete illa bille. O yana, yana dönüyor. İntabâ, kable en temtebâh ya İbrahim. Ölmeden evvel uyan yoksa öldükten sonra uyanın ama boşa çıkar, doğuşan, yamaca geçer. Şekahat bir boğazına çöker de gözlerin toka gibi açılır. O zaman bütün meftarlar şapır şapır şapır Ezrail'in eline geçmiş. O zaman geriye dönmek isten, tövbe etmek isten, ibadet etmek isten, kaza etmek isten, hiçbir günah yapmamak isten ama geçmiş, geçmiş vakit geçmiş. Böyle de deyince daha çok mütesir oldu. Bir geyik çıktı evine, Ümune İbrahim İbni Ethem'in. Geyik gelirken okunu kaldırdı, vurma için. Geyik geriye döndü. Allah seni o oğlamak için mi halketti? İbadet taat etmeni için mi halketti? lisan kal desem de caiz bu var. lisan hal ile olsa da caiz. Böyle açıktan olsa da caiz. Yani böyle deyince, attan aşağıya ağlayaraktan indi. Padişah elbiselerini çekti, çekti, kopardı o ee, Orada çobanı varmış. Hepsini çobana verdi, geldi. Bir kepenet, bir takka giydi. Bunu soyunup da onu giyerken, semadaki velikler hep ağlaşıyordu. Allah Allah! Dünya elbisesinin soyuldu. Ahiret elbisesini giydi. Gitti şakik Belki hastalarına. 30-18 şey, sene odun çekti dağdan. Yalın ayağı, omuzlarının başı yara oldu. Bir gün geldi de, Efendim bana himmet et dedi. Edepsizlik oldu bu. Himmet et demesi. Kapıdan kovmaya sebep oldu. Uzun bunlar, uzun, çok uzun. Diyem ya, 45 tabiyle devam etmiş konuşur sana. Dedi ki, hiç testtenmedi Şeyh'in şahsı bozuldu. Çıkıp getirdikten sonra çığırdı. Hatımı dedi ki İbrahim geldi dedi. Edepsizlik ettirirdi. Ben odundan osandım demek oldu. Çekmeyeceğim demek istedi. Bana daha himmet ettirdi. Biz ettiğimiz mahsulun çapasının, suyunun vaktini biliriz. Kendine demeye hacet yok. Buymuş edepsiz olsaydı. Bizim Açık açık sünnete muhalif hareketlerimiz, edebe muhalif hareketlerimizle nasıl olduğunu kıyas et. Katran kovuldu yeniden geldi, müşin-i kamil oldu. Ona okursunuz kitaplardan. Yalnız edeb deyince hatırıma geldi. Takva üzere olasın. Caima Allah'ın Allah'tan korkasın. Nasıl diyor, dün okuyoruz her gün bir şey. İki, Aslan altın arasında bir dilkinin korktuğu gibi Allah'tan korkacaksın. Cehenneme, cennete bir tecik kişi girecek derlerse, beynel halkı ve reca olacaksın. İnşallah Allah'ın altı çok ben olurum. Cehenneme bir tecik kişi girecek derlerse İnşallah benim Allah'ın cehenneme Belki benim o cehenneme girecek olan Allah'ın azabı büyük diye ağlayacaksın. Beynel haves ve reca bu bunun ismi bu işte. Onun için kardeşlerim takvamızda kuvvetli olsun. Takvalar cennete emanet. Allah'tan korkanlar. Takvayı tahlil eden kitap var diyor ki bir kimse diyor gıybet ediyorsa Allah'tan korkmuyor. Takvası yok. İnsana süyü zannediyor, kötü zannediyorsa takvası yok. O kimsenin takvası yok. Hasetliği varsa takvası yok. siyanı varsa takvası yok. Edebiye olsa takvası yazıyor, yazıyor, yazıyor. Bazıları çok veriyoruz. Onun için takvayı bu kadar göstermiş olalım. Sünnet. Cemaat'a mülaazim olasın. Ehli sünnet ve cemaat'a daima orada olasın. Anlayamıyorum ben efendim. Ehli sünnet ve cemaat ne? Yani eee Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam efendimizin ve sahabe'nin ve sahabe-i Kiram'ın yolundan gidenler Ehli Sünnet ve Cemaat. Seteftleri kurun ne diye selasun bir hadisi şerif var peygamberimizin. Ümmetim 73 üç fırkaya ayrıldı. Yetmiş ikisi ehli nar, ehli cehennem büyüteciği ehli cennet. Bunu iyice anlayalım hepimiz. Büyüteciği babam bunu dedim mi korkardık biz acaba biz ehli cehennem miyik yarabbi diye. Oğlum bizim fırkamız büyük. Büyük. Nasıl büyük? Aleviler, Rafazılar, Siberiler, Kadriyü'l-Mezhebler, filanlar. Bunları hep dalalet. Bir teci, Ehl-i Sünnet bel Cemaat. Hazreti Allah'ın Peygamberi Muhammed Aleyhisselatü yolundan giden ve sahabe-i kiramın yolundan giden kurtulur. Allah bizi o yoldan ayırmasın. Bak ayrılmışlar. Solun yolun sağını bırakmışlar da sola geçmişler. Karşıdan gelen masait çarptınız, suçlu sola geçen. Veshabul yemin me ashabul yemin. Ashabul yemin sağ taraf ehli cennet. Ve ashabu şimal ashabu Bir surayı, en üç 3 defa gelir bu ayeti celileler. Bunun için Allah soldan etmesin ya aşırıcı aşırıcı sağlar var. Ee, geçen Antalya'dan geldi birisi konuştuk. Hocam işte bizim eee Said Nursi zaman Hazretleri kitapları yazdı. Okudum ben de okudum dedim. Ama bizim arkadaşlarımın bazısı diyor Kur'an-ı Kerim'in üzerine diyor o kitabı koyuyor. Kur'an'ı aşağıya alıyor, onu yukarıya alıyor. Aba, bu aşırı sağcılık, yani susadan giderken kırmızı işaretli taşlar var ya dikilmiş, ondan da dışarıya çıktığından taklamakla dönüyor. Allah cümlemizi korusun kardeşlerim. Hmm. Onun için ehni sünnet ve cemaat doğru gelenler o yoldan doğru gidenler, sağa sola satmayanlar, Allah bizi cümlemizi muhafaza buyursun inşallah. Hmm. O zaman Aleviliği ile ne ile ayrıldılardı, şimdi, şimdiki Türkiye solculuğu ile, masumculuğu Yahudi biz demesiyle. kimisi, işte o, bu kavgalara git bak Maraş'ta nere, kimisi Alevi kavgası, kimisi kurt kavgası, kimisi kurt, kuş kavgası, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'a bir şey olduğu yok, Allah Bizi Ehl-i Sünnet vel Cemaat'tan Şimdi size konuşacak çok şeyler oldu şurada ya, konuşmak için. Yalnız bırakacağım hepsini Allah rızası için şöyle bir konuşayım bakalım. Demek Ehl-i Sünnet vel Cemaat bizim yolumuz. İki ray demirinin üzerinden ahirete giren bir yoldur bu. O ray demirine birisi at. İkincisi tarikat yolu, şeriatla tarikatın üzerine şu vücut vakununu korsan, gelin ete kadar girer. Efendim, Hacı Sayfam diyor, ya tarikatta küçük bir edepsizliğin olur, ya şeriatta küçük bir noksanın olur,